Abiler dağılmayın ufak bir beş dakika nereye nereye otur hele bir beş dakikam daha var abi Sizlere bir mektup okuyacağım abi Bak abi Şimdi böyle insan sürekli düşünüyor yani insanların zihninde bir bayan, bir kadın profili vardır. Evet vardır. Böyle illa eş olarak düşünmeyin yani. Anneniz de olabilir, kardeşiniz de olabilir. Ya da bu toplumu kalkındıracak hanımlar nasıl hanımlardır? Öyle değil mi kardeşim? Yani insanın kafasında böyle bir profil vardır. Size kafanızdaki benim profilimi tam dolduran bir bayan. Sizin de kafanızdaki profili dolduracağını düşünüyorum. Ve okumak istedim abi. Hesna Şener diye bir kahraman bayan. 1943'te başlayan Bedüzzaman ve talebelerinin Denizli Mahkemesi'nin ağır ceza reisi Ali Rıza Efendi hukuk fakültesinde öğrencilik yıllarında İstanbul'da Fatih'te şekerci amda üstatla görüşmüş. Dava dosyalarında suç teşkil edecek bir şey olmayınca beraat verip bu masum bu dinlerini öğrenip öğretmekten başka bir niyet ve fiilleri olmayan insanları salı vermek istiyormuş. Fakat mahkemeye tayin edilen iki hakim de mutlaka ceza vermek istiyorlarmış. Neden abi? O dönemlerdeki tek gayeleri dinin evlerin içine ulaşmaması. Ulaşsa bile taklidi bir şekilde. Bir Kur'an okuyorum ama bana ne diyor bunları bilmeden. Aynen bu şekilde ulaşması. Dokuz ay olmuş bir karara varamamışlar. Üstad hazretleri de artık sıkılmış bir sürü işinden, gücünden edilmiş insan hapiste tutuluyormuş. Biz ne kadar rahatlı oturuyoruz değil mi Uğur? Bak hapislerde bu dava yükseliyor. Biz sıcak koltuk, klima, çay ama çoğu zaman şunu diyoruz Onur. Ya bu gecede gitmesem mi acaba? Aman canım ne olacak ki yani bir kere gitmekten ne olacak ki? Bunları okuyunca ben kendi hayatımda çok utanıyorum abi. O sırada hakimlerden birisi hastalandığı için rapor alıp ayrılmış. Hesna Şener Hanım da Denizli Mahkemesi'nde hakimmiş. Ali Rıza Efendi Hesna Hanım'a aslında bu davada hiçbir suç unsuru yok. Bu insanlar masum. Berat kararına imza atar mısınız demiş. Hesna Hanım da hiç beklemeden atarım deyince Ali Rıza Bey onu mahkeme azalığına namzet aday göstermiş. Bunun üzerine birinci celsede değil de ikinci celsede Eskişehir mahkemesinde altı ay ceza verilen tesettür risalesi dahil kaç kişi tesettüre girdi değil mi o dersten sonraydı? Cüzlerce bayan kardeş şu olay sayesinde tesettüre giriyor abi. Tesettür risalesi dahil bütün nur risalleri için beraat kararı vermişler. Beraat kararından bir müddet geçtikten sonra bir gün Üstad Bediüzzaman Hazretleri talebelerinden Ali İhsan Tolağ ağabey'e Ali İhsan... Hesna kızıma selam söyle. Ben onu manevi evlatlığıma kabul ettim demiş. Meselenin devamını Ali İhsan Tola Bey'den dinleyelim. Üstad bunu bana söyledi ama o zamanlar biz açık saçık kadınların yanlarından geçmezdik. Onun için gitmedim. İkinci sefer üstadın yanına vardığımda yine manevi evladım Hesna'ya selam söyle dedi. Yine gitmedim. Üçüncü de sen hala gitmedin mi deyince artık gitmek bana farz oldu diyerek gittim. Denizli sıcaktı. Vardım odasına girdim, selam verdim. Kısa kollu giymiş, etekler dizinde. Şöyle kapıya yakın bir yerde durdum. Bana gel bakalım Koca Nurcu dedi. Hem şerilik de var. Isparta senir kentliyiz. Akrabalık da var. Beni tanıyor. Ben de sen de Nurcusun dedim. Böyle deyince orada bulunan bir görevliye sen kapıyı kapat ve bize iki çay söyle dedi. Bunun üzerine üstattan size selam getirdim. Manevi evladım Hesna'ya selam söyle dedi. Birçok erkeklerin meyledemeyeceği bir şey imza atmış. Tabii ki der. Hesna Hanım bunu duyunca başladı ağlamaya. Aleyhsan ne dünyaya yaradık ne ahirete. Babama kızıyorum. Beni okutacağına köyümüzün çobanı al sana verseydi. Dinimi, Müslümanlığımı yaşar çoluk çocuk sahibi olurdum. Enaniyetten evlenemedim bile dedi. Dedim ki Hesna Hanım ona manevi evlat olmak o kadar basit bir şey mi? Bu sana yeter dedim. Acaba ona layık olabildik mi ki dedi. Rahat yatağından kalkanlar, kalkamayanlar. Hava perest, şehvet perest, hane perest, para perest, meslek perest, iş perest, yer çekiminden kurtulamayanlar. Zannetmiyorum. Üstadın huzuruna vardığımızda durumu arz ettim. Ali İhsan. ben onun ismini gavsların Kutupların yanına yazdım. Ona ben onlarla beraber dua ediyorum. Erkekler korktu ama o kendisini ortaya koyarak Kur'an'ın davasına taraftar çıktı. Yarın mahşerde Kur'an ona şefaatçi olacak dedi. Var mı hayatınızda böyle bir eylem? Dükkan kapamaktan başka. Var mı? Kur'an'ı sana edecek bir eylemin var mı? Sadaka vermekten başka. İşte tesettüre riayet etmiyor dediğin hesra tesettür risalesini de beraat ettirdi. Es sebebi fail yani sebep olan yapan gibidir sırrınca bütün sizin kazandığınız haseneler şimdikiler de dahil sevaplar tamamen ona da yazılıyor. Okuduğumuz bayan günah cihetiyle vefat etmiştir ama hayır cihetiyle yaşamaya devam ediyor. Bu anki hadiseler dahi ona gidiyor Aydın. İşte bütün hasene o beğenmediğiniz hesnanın şecaat ve cesaretiyle oldu. Bunlar insanın karbondioksitini çıkarıyor. Bir de biraz samimiyse insan yani böyle ben yaptım Müslümanı değil de akıbetinden endişe eden bir Müslümansa diyor ki yahu Mehmet kendini kandırma kaç kuruşluk kumaşın var. Sen Rabbinin rızası için ne yaptın? İleride neyle karşılaşacaksın? Yaptığınla. Merak etme.